Üstelik Hocam süt kardeşler şimdi mesela geçmiş bir zamanda böyle bir hata yapıldı. Süt kardeşi olup olmadıklarına kesin kanaat getirilmedikleri için evlendiler ama şu anda süt kardeşi olduklarını öğrendi bir çift. Ne yapmaları gerekiyor? Süt kardeşi oldukları kesinleşmiş ise tabii ki ayrılmaları gerekir. Ama Hanefi mezhebine göre bir defa dahi süt emdikleri kesinleşmiş ise ayrılmaları gerekiyor. Şafii mezhebine göre dört defa enmiş iseler ayrılmaları gerekmez. 5. defa. 5. defa enmiş iseler onların da ayrılmaları gerekir Şafii mezhebine göre de ayrılmaları gerekiyor. Ama şimdi bir de şu var. Diyelim ki önceden evlendiler. Bir kadınla erkek evlendiler. Hı hı. Aradan birkaç yıl geçti. Birisi kalkıp diyor, e, siz süt kardeşiydiniz. Daha önce neredeydin kardeşim? Belki sen onları çekemiyorsun, mutluluklarını kıskanıyorsun da onun için bir iftira ediyorsun. Ha O zaman böyle bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin demesiyle olmaz. Kaç kişi diyecek? İki erkek, iki kadın, e, şey, dört kadın şahitlik hmm. edecek. Ya yani da dört erkek şahitlik edecek ki bunların biz süt emdiklerini ağızlarına işte falan kadının memesini alıp süt emdiklerini gözlerimizle gördük diye şahitlik etmeleri lazım. Eğer böyle bu şekilde bu miktarda şahit yoksa öyle bir iki kişinin işte siz süt kardeşiydiniz demesi ile evli çiftler ayrılmazlar. Ayrılmaları gerekmez daha doğrusu. Evet. Ama bir kişi de kalksa dese siz süt kardeşsiniz onlar da Tamam, doğrudur diye kabul ediyorlarsa ona diyeceğimiz yok. Kabul ederlerse ayrılırlar. Ama evliliklerini devam ettirmeleri de bir sakınca olmaz. Şahit yoksa veya az ise yeterli miktarda şahit yok ise evliliklerini devam ettirebilirler. Evet, teşekkür ederiz Kıymet Hocam.